Merhaba, Bergama Ovacık Altın Madeninin bazı bölümlerinin İzmir Valiliği tarafından mühürlendiği ileri sürüldü. Daha önce Bergama Orman İşletmesi tarafından Koza şirketine ait madenin orman arazisi içinde kalan ile ilgili yıllık kiralama işlemi yapılmamış ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı bu alanın boşaltılması için madene süre vermişti. Bakanlığın boşaltılmasını ve rehabilit edilerek eski haline getirilmesini istediği maden alanı, Atık havuzunun bir bölümü madenin en önemli birimlerinden kırıcı tesisi ve açık ocak girişi gibi stratejik yerleri kapsıyordu. Bu gelişmenin ardından apar topar kendi ruhsatlar arası içinde yeni bir kırıcı kurma çalışmalarına başlayan altın şirketi bu arada eski kırıcısını işletmeye devam ediyordu. Yeni kırıcı ile yeni ÇED rapor alınması gerekirken madenin bundan kaçtığı iddiaları Evrensel gazetesinde yer almıştı. Evrensel.net'in yazısı. Son edindiği bilgiye göre önceki gün madene giden İzmir Valiliğinden bir heyet madenin kırıcısını mühürledi. 24 saat çalışması gereken kırıcı ünitenin mühürlenmesi madenin çalışmalarının durması anlamına geliyor. Yukarı Köprüçay Havzası'nda yapımı devam eden Kasımlar Barajı ve HES Projesi'nin Değirmen Özündeki Tünel ve Santral Binası inşaatları imar Planı onaylanmadan yapıldığı gerekçesiyle Manavgat Belediyesi'nce mühürlendi. Belediye HES şirketine 1.2 milyon lira para cezası uyguladı. Isparta'nın Sütçüler ve Antalya'nın Manavgat ilçesi sınırlarında yapımına 2 yıl önce başlanılan Kasımlar Barajı ve HES projesi, Baraj Gölü Regülatör 2 ayrı hidroelektrik santral ile yaklaşık 20 kilometrelik iletim tüneli ve kanallarından oluşuyor. Yılda 1 milyonu aşkın turistin de rafting turizmiyle ağırlandığı köprülü kanyonun kaynağı olan Yukarı Köprüçay üzerindeki Baraj ve HES projesi için Bölgede 3 ayrı şantiyede inşaat çalışmaları sürdürülüyor. Baraj ve HES projesinin değirmen özündeki tünel ve santral binası inşaatlarının imar planı onaylanmadan başladığı ortaya çıktı. Manavgat Belediyesi'nce HES inşaatında yapılan inceleme sonunda tünel ve santral binalarının usulsüz yapıldığı gerekçesiyle inşaatı mühürlendi. İnşaatın mühürlenmesinin yanı sıra belediyenin ilgili teknik ekiplerce, Yerinde yaptığı incelemede İmar Kanunu'nun 32. ve 42. maddeleri kapsamında HES şirketine 900 bin lira ile 300 bin lira olmak üzere iki ayrı para cezası uygulandı. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen yürütmeyi durdurma kararının bu sabah kendilerine ulaştığını belirterek mahkemenin belediyeden bilgi ve belge istediğini kısa sürede ara kararın verilmesini beklediklerini açıkladı. Manavgat Belediye Meclisi'nin proje önlerine geldiğinde olumsuz görüş bildirdiğini de hatırlatan Sözen, ancak nihai karar merci kendileri olmadığı için projenin bakanlık oluruyla başlatıldığını aktardı. Ve gelelim Fethiye Belediyesi'ne daha güzel, daha temiz Fethiye sloganıyla başlattığı kampanya kapsamında Ölüdeniz'de günlerce çevre temizliği yapıldı. Fethiye Belediyesi, Tema Vakfı ve bir otelin işbirliğinde Ölüdeniz Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe Belediye Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, çevreciler ve otel çalışanlarından oluşan 100 gönüllü katıldı. Yol güzergahında 3 kilometrede yapılan temizlik çalışmasında cam ve şişe ile yiyecek atıkları toplandı. Gönüllülerin bir saatte topladığı iki kamyon çöp geri dönüşüm kapsamında ayrıştırılması için belediye yetkililerine teslim edildi. Fethiye Belediye Başkanı Yardımcısı Mete Atay gazetecilere yaptığı açıklamada, Turizm sezonuna daha güzel, daha temiz Fethiye sloganıyla başladıklarını söyledi. Doğasıyla kendisine hayran bırakan Ölüdeniz ve Göcek bölgelerinin temizliği daha çok hak ettiğini dile getiren Atay, doğa güzelliklerinin olduğu yerlere çevre kirliğinin yakışmadığını belirtti. Atay bu etkinlikler devam ettiği sürece Fethiye'ye gelen yerli ve yabancı turistler temiz bir çevre görür. Bizler Allah'ın verdiği bu güzelliği titizlikle korumaya devam edeceğiz. Çevrenin temiz kalması için bu tür kampanyalar yetersiz kalıyor. Herkesin bilinçlenmesi lazım dedi. Tema Vakfı Fethiye Şube Başkanı Okyay Tirli de böyle etkinliklerde çevrenin korunmasına katkı sunmayı hedeflediklerini belirtti. Çevreye karşı daha fazla duyarlı olmasını isteyen Tirli, burada atılan hiçbir şey çöp değil, ülke ekonomisine katkı sunan geri dönüştürülebilir atıklar var diye konuştu. Diyarbakır'ın simgesi, Dicle Nehri Havzası'nın en güzel noktalarından Hevsel Bahçelerinde yapılaşmaya yargı bir kez daha dur dedi. Diyarbakır 1. İdare Mahkemesi Türk Mimarlar ve Mühendisler Odasının yani TMOB'un başvurusu üzerine Hefsel Bahçelerinin 7 milyon 517.732 metrekaresini tarımsal niteliği korunacak alan statüsünden çıkarılması yönündeki kararın yürütmesini durdurdu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 23 Ağustos 2013'te aldığı kararla 1100 hektarlık alanı imara açmıştı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ise bu karar üzerine yürütmenin durdurulması talebiyle mahkemeye başvurmuştu. İl Toprak Koruma Kurulu tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın başvurusu üzerine Dicle Vadisi'ndeki 7517 dönümlük tarım arazisinin tarımsal nitelikten çıkartılması kararlaştırılmıştı. Başvuru Dicle Vadisi ve Hevsel Bahçelerine ilişkin UNESCO Dünya Mirası'na adaylık sürecinin devam etmesinin yanı sıra alanın yapılaşmaya elverişli olmadığı imar planları ile birlikte kentin tarihi ve kültürel değerlerinin dikkate alınmadığı belirtilerek yapılmıştı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Dicle Vadisi ve Hevsay Bahçeleri'ndeki yapı rezerv alanı kararı mahkeme tarafından 22 Ocak 2015 tarihinde iptal edilmişti. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın.